Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Essalatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Kardeşler bu hafta Esmâül Hüsna dersinde hemen hemen aynı manaya gelen 3 isim: El Melik, El Melik ve El Malik ismini isimler Bu isimlerden El Melik ismi yani çekersiz olan Çeker olmayan el-melik ismi Kur'an-ı Keram'da beş yerde geçiyor. Onlardan birisi Nas suresinde. Kul euzu birabbin nas, melikin nas. İnsanların melikine, insanların hükümdarına, yöneticisine, sahibine, aynasına. Feteala Allah'u l-melikul Hak, Hak, melik. Gerçek hükümdar olan Allah. Yücedir, çok güzel Hakeza Cuma Suresinde Yusebbihu lillahi mafis ve Mafil ardeli melikil gudlusil Azizin hakim Göklerdeki ve yerdeki her şey Hakim, aziz, gudlus, melik olan, hakiki hükümler olan Allah'a tesbih eder. Onun noksan sıfatlardan beri dilerim. Fatiha Suresindeki Maliki Yevmiddin bir başka kıraata göre Melik-i Yevmiddin diye okunur. Sahihtir. malik veya Melik-i Orada Melik diye geçmekte. Bir başka kıraata göre. Yedi mütevatir kıraat var. Onlardan birisi Melik-i Kur'an-ı Kerim'de böyle. Hadislerde de mesela İmam Tirmizi'nin rivayet ettiği Ali ıbani Rahim Allah'ın sahile değil bir hadiste. Allah'ım sen meliksin, hükümdarsın. Senin başka hiçbir ilah yoktur. Sen Rabbimsin. Ben senin kulunum, nefsime zulmettim. Sen benim günahlarımı bağışla. Günahlarımı itiraf ediyorum diye bir dua var. Orada yine Allahu Teala'ya dua ederken, Resulullah Melik diye dua ediyor. Melik ismini kullanıyor. Çekerli olarak melik ismi ise, melik yani lamın çeker var. Melik. Ne gibi? Kadir gibi. Hakim gibi. Melik. Bu isim de yani aynı manada çok hükümler, en hükümdar, en fazla hakim olan, en fazla hak sahibi olan manasında. Hükümdarlığa, yöneticiliğe, idareciliğe, sahipliğe. O da bir defa geçiyor. Kamer suresinde Fî mak adı Sıdgın melikin muktedir. Muktedir olan, iktidar sahibi olan melikin katında doğruluk makamında. Takva sahipler için kullanılıyor bu. Takva sahipleri cennetlerde ve kenarlarındadır. Güçlü melik. Güçlü olan melik e, olanın e, huzurunda hak meclisindedirler onlar. Cennet ehlinin bulunduğu yerleri vasfederken böyle buyuruyor Allahu Teala. El-Malik ise iki yerde geçmekte. Birisi Fatiha suresinde Malik Yevm-i diye az önce söyledim. Bir diğeri de Ali İmran 26. ayette قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ til الْمُلْكَ مَنْ تَشَعْرِيهِ devam ediyor. Çok değerli bir ayet. Biraz sonra da açacağız inşallah onu. De ki, ey Allah'ım sen mülkün malikisin, sahibisin. Diye Allahu Teala kendisinin övülmesini, mülk sahibi oluşunun dile getirmesini istiyor bu ayet-i Uzunca vereceğiz inşallah o ayeti. Nebi Aleyhisselatü Vesselam da bu Melik ve Malik isimlerini işaret edecek tarzda. İmam Müsmin sayında bir hadiste buyuruyor ki Allah katında en kötü, en zelil, alçak isim Melikül Emlak'tır. Yani mülklerin meliki. Malın, mülkün saltanatı kendisine ait olan. Krallar kralı. Hükümdarlar hükümdarı demek. Melikül Emlak. En kötü isim budur diyor Peygamberimiz elbette. Bundan sakınmak lazım yani. Halbuki diyor devamında La melike illallah bir başka devlette de, La malike illallah en yani Allah'tan başka melik, hakiki hükümdar, hakiki mülk sahibi, yönetici yoktur. Yani tasarrufa yetkili tüm her şeyle tasarrufta bulunabilen, sorgusuz, sualsiz, mutlak hüküm sahibi, mülk sahibi sahip hükümran egemen yoktur oluyor Allah'tan başka. Bu manialara gelir. Kelime manası olarak da iyi kötü bununla çözmüş olduk. İmam Bukhari ve Müslim'in sahillerinde rivayet eden bir başka hadiste İbn-i Masud radıyallahu anh anlatıyor kıyamet sahnelerinden birisini işaret ediyor bu hadiste. Diyor ki Medine'deyken bir Yahudi geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna dedi ki: "Ey Ebu'l Kasım, yani Kasım'ın babası, Kuinisle veya Ey Muhammed dedi. Kıyamet gününde Allah gökleri bir parmağının üzerine koyar. Yerleri bir parmağının üzerine koyar. Dağları ve ağaçları bir parmağının üzerine koyar. Suları ve nemli toprakları bir parmağının üzerine koyar. Bunun dışındaki tüm varlıkları diğer parmağının üzerine koyar." Ve o parmaklarını sarsar sar hareket ettirir. Enel Melik. Enel Melik. Melik benim. Hükümdar benim. Hükümdan benim der. Diyor. Bir Yahudi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem şaşırdı diyor, hem de gülümsedi diyor. Bir Yahudinin böyle söylemesinden dolayı. Hem şaşırdı, acayibine gitti bu sözü. Hem de gülümsedi. Ondan sonra da Zümeer suresindeki 67. ayet okudu ve ma kaderullah hakka kadire Allah'ın hakkınca takdir edemediler. Vel ardu cemian qabdatuhu yawme kıyame. Kıyamet gününde arzın tamamı, yeryüzünün tamamı Allah'ın kavzasındadır. Ve semavatu matviyatun bi yemini. Gökler de Allah'ın salına dürülmüş olacaktır. Sübhanehu ve teala amma yuşkûn o şirk koşanların şirklerinden münezzehtir, uzaktır. Ayetini okuyor. Niye okuyor bunu? Yani Yahudiler Allahu Teala'yı tanıyorlar, biliyorlar kudretinin, melik oluşunu. Buna rağmen Üzeyir Allah'ın olmadır diyorlar, laiftir. Bundan dolayı da o ayet de cevap veriyor Yahudiye. Yani Allah'ı tanıyorsunuz, hakkını biliyorsunuz ama takdir etmiyorsunuz, gereğince davranmıyorsunuz. Diyor. Ondan sonra onun sözünü tasdik eder. Ayet-i getiriyor. Gökler sağ eline düğmüş olacak, yerler kabzasına olacak. Ayetini okuyor. Bu ayet-i Celle'yi Ayet Celle kullanarak Yahudi'nin sözünü tasdik etmiş olur. Bu Zaten buna benzer, bunu tasdik eder, doğrular manada başka hadis-i de var. Kıyamet günü ilgili o sahneyi anlatan. Burada da gene hadisin içerisinde Enel Melik diye buyurdu allah Teala. Melik benim, hükümran, kral, mülk sahibi, tasarruf sahibi benim. Ne yapar? Bütün mülkü yüce elinin yüce değerli parmaklarının üzerine koyar, sallar onları. Yani bunlar da tasarruf hakkı sadece bana ait, ben sahibi benim diye yeryüzünün mülk sahibi olduğunu iddia edenlere meydana kur. Abimiz Azze ve Celle. Kelime manası olarak da bu üç ismin de manası mülkün, hükümranlığın, egemenliğin sahibi demek. Mutlak, e, otorite sahibi demek. Hak sahibi demek. En mülk sahibi, tüm mülklerin asıl sahibi manasına Melikül Emlak ise kesinlikle konulmamız gereken bir isim. Melikül Emlak. Bütün mülklerin tek sahibi manasında, Hükümdarlar hükümdarı. O isim zaten haram. Onunla sakınıyoruz ama bu Melik veya Melik veya Malik isimlerinde uzak durursa uygun olur. Çünkü asıl Malik Allah'tır azze ve Celle. Abd. Abd. Evet. O zaman bir Abdul Melik, Malik, Abdul Melik olabilir. O, o güzel bir isim Peki Allahu Teala hakkındaki manası Söz manası manasıyla aynı. Allah Azze ve Celle üzerinde yani ona hükümran olabilecek manada. Üzerinde melik olan birisi değildir. Allah üzerinde melik olmayan meliktir. Tüm meliklerin melikidir. Tüm mülk sahiplerinin, tasarruf sahiplerinin üstünde meliktir, hükümrandır. İbn Hacer'in ifadesi beyanı bu. İbn-i Kesir Rahimahullah da Allah Azze ve Celle tasarruf ettiği şeylerin hepsinin mutlak sahibi melikidir. Allah neyi yaratmışsa onun meliki Allahu Teala'dır. Mutlak, yani kayıtsız şartsız, her daim kesintisiz mülk sahibi, yönetim sahibi, egemenlik sahibi, hükümran olan odur. i̇bn kayyim Kayyumrahimahullah da bu allah Teala için kesin olan, sabit olan bir manadır. Bunu devam ettirerek diyor ki, hiç emretmeyen birisi melik olabilir mi? Yasaklamayan, ödül veya ceza sistemi koymayan, bahşetmeyen, mahrum bırakmayan birisi melik olabilir mi? İntikam almayan, aziz veya zelil yapmayan, onurlandırmayan veya tahkir edip küçültmeyen, alçaltıp yüceltmeyen birisi melik olabilir mi? Bunlar ancak, bu ismi geçen şeyler ancak melikten sadır olabilirler. Ki bunların hepsi Allah'tan sadır olduğu için asıl melik odur. Dünyada ben melikim, ben hükümdarım, ben vezirim, ben paşayım, ben ağayım diyenlerin hiçbirisi asıl melik değildir. İnsanların bu şekilde bir hükümran oluşu allah Teala'nın onlara o yetkiyi vermesinden dolayıdır. Allah kime bir hükümranlık vermişse, emretme salahiyeti, yasak koyma salahiyeti, herhangi bir mülk üzerinde tasarruf yetkisi vermişse, sadece o kul, o mal üzerinde veya o kişide üzerinde hükümrandır. Ve bu allah Teala'nın vermesiyle, takdir etmesiyle, atamasıyla, izin vermesi gelir. Başka bir türlü değildir. Çünkü onların hepsi neticede yok olacak bir şey. Asıl mülk kime kalacak? Sahibine kalacak. Asıl sahibi de kim? Allah'a özellikle. Evet. Dolayısıyla yeryüzündeki melik olmuş, kral oluş, hükümdar oluş, Allahu Teala'nın geçici verdiği bir yetkilendirme sebebiyledir. Onun dışında değildir. Az önce söylediğimiz ayet-i celleyi, Alimran suresindeki 26 ve 27. ayet-i celleyi okuyalım. Çok değerli bir ayet demiştik. Allahü Teala orada e, güzel sıfatlarla kendisinin övülmesini öğretiyor. Kul Malı kelimül ki tufteli mülkementeşa ve tenzeli mülkemin menteşa. De ki ey Allahım mülkün asıl sahibi sensin. Dilediğine sen mülkü verirsin, dilediğinden söker geri alırsın. Ve tuizdül menteşa ve tuzibül menteşa. Sen dilediğini aziz üstün kılarsın, dilediğini zelil alçak yaparsın. Bir hayır, hayır tamam esin önemlidir in kanaa kullu şeyin <gülüşe> eder sen her şeye kadirsin. Ondan sonraki ayette: "Tulicü'l-leyle fi'n-nahari ve tulizü'n-nahare <leyle> fil Geceyi güneze girdirsin, günüzü geceye getirsin. Ve terzuqu men teşabiğayr hisab. Geleniden kulunda hesapsız rızık verirsin. hesap, kitap, ölçü, belli bir kasıt olmaz. Bu şekilde söylüyor Allahu Teala, peygamberimiz Hz. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve onun şahsında bizler bu şekilde söyle. Yani Allah-u Teala'yı bu şekilde öv. Önce bu şekilde tanı bil ve bu şekilde öv. Allah dilediğini aziz kılar. Dilediğini zelil kılar. dilediğine dediği gibi rızk verir. Dilediğini kısar. Mülkü dilediğine verir. Dilediğini geri alır. Geceyi gündüze günüzü geceyi getirir. Yani yarattıklar üzerinde mutlak ve tam bir otorite sahibidir. Zaten emir verene, yaratana yakışır bu. Mülk ona ait yaratma ona ait olduğu için. Evet. Bu şekilde söylememizi istiyor Allahu Teala. O'nu anmamızı, yüceltmemizi, Övülmekten en çok Allahu Teala hoşlanıyor. Allahu Teala mahlukatın el açıp "Allah'ım şu ihtiyacımı gider, şu sıkıntımdan beni kurtar, şu istediğimi beni kavuştur" diye dua etmesini seviyor ama ondan daha çok övülmekten hoşlanıyor. Yüceltilmekten hoşlanıyor. "Sen büyüksün, biz kuluz" denmesinden hoşlanıyor. Sen mutlak otorite sahibisin denmesinden hoşlanıyor. Sen eksikliklerden uzaksın denmesinden hoşlanıyor. Bunu eksik tutmamamız lazım. Sübhaneke Allahümme diyoruz ya iftah duasında. Çok değerli bir dua. Çok değerli dua. Namazın başlangıç duası yapmış Allah-u Teala. Ve hamdik, ve tebarek esmuk ve teala ceddük ceddin şanın ne büyüktür ne yücedir. وَلَا اِلَٰهَ غَيْرُكُ Senden başka ilah yoktur. Bu şekilde övülmeyi çok seviyor Rabbimiz Aslanca. Size tavsiye ederim, salak veriyorum bunu. Daraldığınız, bunaldığınız zaman Allahu Teala'yı övün. Hakkınca övün. Yani onun hak ettiği kadar yapamazsak da o isteklenize cevap verecektir. Bir Çünkü günahları bağışlamaya o muktedir. Sıkıntıyı gidermeye o muktedir. Kederi bertaraf etmeye, mazluma destek olmaya Zalimden intikamı almaya, esiri hürriyetine kavuşturmaya, fakiri zengin yapmaya, kırılmış olanı onarmaya, hastaya şifa vermeye, musibetten kurtarmaya, ayıbı örtmeye, zelili aziz yapmaya, azizi zelil yapmaya, dilekte bulunana vermeye, bir gücü otoriteyi götürüp yerine başka birisine getirmeye ve insanlar arasında kötü günleri, iyi günleri devir daim yaptırmaya sadece o muktedir. Bundan dolayı ne diyoruz biz ona? Melik veya Malik veya menik Aynı manada. Yakın birbirlerinin desteklerine manada. Peki bu işleri hangi minvalde döner? Yani dilediğini aziz kılar, dilediğini zelif. Dilediğine verir, dilediğinden alır. Dilediğine musibet verir, dilediğini musibetten kurtarır. Bu yaptıklar neye göre, hangi çerçevede yapar allah Adalet. Adalet. İhsan, hikmet, maslahat ve rahmet çerçevesinde. Buna hepsi Teala'nın değerli sıfatları. Allah adalet sahiptir. Yani kimseye haksızlık yapmaz. Allah ihsan edicidir. İyilik yapandır. Allah hikmet sahibidir. Hiçbir işinde hikmetsizlik bulunmaz. Öylesine olmaz. Allah maslahat Bahşeder kullarına. Masraat. Onların çıkarını gözetir. Emirlerinde ve yasaklarında. Vermesinde ve almasında aziz kılmasına, ve zilir kılmasında kulların masraatı vardır. Bir de rahmetin vardır. Allah rahmetini muamele Bu işleri rahmet çerçevesinde yapar. Bunu unutmayalım. Bu çok önemli. Allah kimseye zulmetmez. Allah azze ve celle annenin bebesine olan şefkatine, rahmetinin daha fazla şefkatin ve rahmeti kullarına gösterir. Az önce söylediğimiz hadis-i şerifin bir başka versiyonu İmam Müslim'in sahihinde Allahu Teala'nın kıyamet günündeki mutlak hükümranlığını ifade eden bir hadis-i şerif İbn Ömer radıyallahu geliyor. Diyor ki: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah kıyamet gününde gökleri dürer, ardınanı salına alır ve 'Melik benim. Cebbarlar nerede? Tekebbürler nerede?' diye." Sor. Sonra da sol elinde yerleri dürer. Ardından da Menik benim. Cepparlar, zorbalar nerede? birler büyüklenenler, büyük, büyük taslayanlar nerede diye sorar. Az önceki üzü mevsuatındaki ayette tasdik eder. E, hükümler içeriyor. Bir başka ayette Mümin Suresi 16. ayette geliyor. Kıyamet gününde Allahu Teala "Limenil mülkül yevme" diye sorar. Yüksek sesle Bugün mülk kime aittir? Tasarruf hakkı, Bugün egemenlik kime aittir diye sorar. Hiçbir ses gelmez. Hiçbir ses gelmez. De ki Allahu Teala, <gülüyor> "Lillahi'l-Vahidil Kahhar." Vahid olan, tek olan, Kahhar, mutlak otorite sahibi olan, kahredici özelliğe sahip olan Allah'a aittir. Allah Allah. Sorar ve cevap Bunları bizim bilmemiz ve yeryüzünde buna göre davranmamız gerekir. Hiçbir mülk gerek dünyevi mal cihetinden gerek makam cihetinden gerek şan şeref cihetinden hiçbir mülk Allahu Teala'nın vermesinin dışında değildir. Allah verdiği için gelmiştir bize. Bunun bilincinin olan kul hangi makama mülkiye gelirse gelsin hangi mülke sahip olursa olsun mülkü verenin karşısında asıl melik, asıl malik asıl melik olanın huzurunda mütevazi olmalı kullara karşı cebbarlık ve mütekemelik yapmamalı. Hiçbir mülk bizi cebbarlığa sürüklememedi. Bileceğiz ki bu mülk kimden geldi? Evet. Melik'ten geldi. Malik'ten geldi. Bahşetti, ikram etti, imtihan ediyor allah Teala bu imkanı tanımasaydı hiç kimse mülk sahibi olamazdı. Hiç kimse. Peki allah Teala'nın bu isimlerine iman ettiğimiz zaman bunun üzerimizdeki etkileri ne olmalıdır? Bu isimleri öğreniyoruz. Kavruyoruz. Değil mi? Kavruyoruz derhamdülillah. Bu isimleri özümsediğimiz zaman bizim üzerimize ne gibi etkisi olması gerekir? Bize nasıl bir katkıda bulunması gerekir bu isimleri özümsemenin? Birincisi Allah'a, sadece Allah'a kulluk etme dürtüsü vermesi gerekir bize. Yani Allah'tan başkasına kulluk, Allah'tan başkasına ibadet, Allah'tan başkasını onu sever gibi sevmekten uzak durma. Allah'tan başkasına kulluk olmaz. Allah'tan başkasını onu sever gibi sevmek olmaz. Allah'tan başkasından ondan korkar gibi korkmak olmaz. Allah'tan başkasına tevekkül edip sırt dayamak olmaz. Çünkü o sırt dayadığımız Allah'ın mülkü, çeker alır. Han diyor ya, tenzîlü bul kemin men Dilediğin kimseden mülkü çeker alır. Sırtını dayarsın, çeker alır. Biter. Fatır suresinin 13. ayet ediyor ki Allahu Teala, onu bırakıp da kendilerini ilah edindiğiniz, tapındığınız kimseler bir çekide kabuna bile sahip değildir. Asıl sahip kim? Melik Melik, Malik, asıl sahibi o. O zaman diğerleri sadece tabiri caizse yetki verilmiş, atanmış görevliler. Kimden bahsediyoruz bu yetki verilmiş, atanmışlardan? Biz, Biz bizim gibi olan, bizden daha zengin olan veya bizden daha e, fakir olan ama elinde mülkü olan, bir değer olan, üzerinde tasarruf yetki sahibi olan kimseler. Bunlar Allahu Teala ne için verdi? İmtihan için verdi. İhtiyacımız için bize lütfetti, ihsan etti. Bunların hiçbirisi bizi cebbarlığa sürüklememesi gerekir. Mütekebbir yapmaması gerekir. Yani herhangi birimizin mülkü, zenginliği, yetkisi, otoritesi olması durumunda bu yetkisi olmayanlara, bu mülkü olmayanlara, fakirlere, garibanlara, efendim, sahipsizlere karşı tevazu sahibi olmaya gerektir. Bu elindeki mülkü onların masraatına çıkanı kullanmaya gerektirir. İster emir sahibi ol, yetki sahibi ol, ister mal, mülk, servet sahibi Örnek verelim. Allah-u Teala kardeşimizi öğretmen yapmış. Okulda bilmem şu kadar öğrencinin öğretmeni yani hükümranı, egemeni, onun sözünü dinlenir. Kızmasından korkuyorlar veya gönlünün kırılmasından. Şunu yapın deyince yapıyorlar. Şunu yapmayın deyince yapmıyorlar. Bazen hata etmelerine var. Bu hal ona nereden geldi? Allah verdi. Bu yetki eline aldığı zaman ne yapacak o zaman? Allah'ın Melik isminden dolayı verilmiş bir emanet yetki diye görecek bunu. Altındaki tebaasına, askerine, efendim halkına, öğrencisine, her kimse bu e, idare edilen, yönetilen... Hükümdar olunan kimseler. Onlara ne yapacak? Merhamet edecek, kuşatacak, kollayacak, onların masraatı için çalışacak. Yani bu yetkiyi onlara cebbarlık yapmak için değil, onlara faydalı olabilmek için kullanacak. Aynı konuma zengin kimseyi koyabiliriz. İş sahibi kimseleri, yani işveren kimselere koyabiliriz. Komutanı koyabiliriz. Emir yetki, sahi, salahiyet sahibi. Efendim makam mevgis sahibi, e, müdürü veririz, amiri veririz, kaymakamı veririz. Başkanı, belediye başkanını veririz. Veririz de veririz. Nerede kimde böyle bir yetki varsa o mülktür. Onun altındakilerde o mülkün altındaki memluktur. Yani idare edilen, mülk olunan, mülk kısmında kimselerdir. O yetki kimde varsa gerek servet cihetinden gerek yetki cihetinden bu yetki sahibi bunu Allah'ın bir emaneti, bir yetkilendirmesi olarak görüp Büyüklenmeyecek. bilakis onu Allah'ın rızasına uygun bir halde kullanmaya tasarruf etmeye çalışacak. Öyle olması gerekir. Bunu anlayan kimse sadece Allah'tan korkar ve sadece ona bel bağlar. Hud suresinde 56. ayette şöyle buyurur Allah Teala: "Mâ min dâbetin illâ Allâhu vâ'ihizun binâsiyetiha." Allah'ın perçeminden saçından tutmadığı hiçbir canlı yoktur diyor allah Kendisini ifade eder. Peygamberin diliyle. Bütün ne kadar canlı varsa hepsini perşemenden o tutmuştur. Yani ne demek perşemenden tutmak? İdaresi, yönetimi ona aittir. Allah'a aittir. Bütün kulların. Hani diyor ya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün mahlukatın kalpleri Allah'ın iki parmağının arasındadır. Dilediği gibi evirir çevirir. İşte mülk sahibi oluş bu. Melik oluş bu. Malik oluş bu. Dilediğimi evirir çevirir. Bu kadar geniş bir tasarruf hakkına sahip. Bundan dolayı hiçbir canlı yoktur ki Allah'ın perçeminden tutmuş olmasın. Öyle birisi yok. Mümkün değil. Yani herkesin üzerinde tasarruf sahibi. Dur deyince durmak zorunda. Yap deyince yapmak zorunda. Bunun bir örneğini anlatabilir misiniz bana? Var mı bir aklınıza gelen bilgi? Allah Azze ve Celle insanlara onlar istedikleri bir şeyi bile yapmak istedikleri bile şeyi bile yaptırmaz. Dilerse. Onlar ona muktedir olabilirler ama Allah dilerse onlar onu yaptırmaz. Doğru. Bir örnek verir. <gülüyor> şahs bir örnek istiyorum. Bu savaşında müşrikler Medine'ye dönebilirlerdi. Buna yapmak müktedirlerdi. Mekke'ye yaklaşınca biz niye Medine'ye girmedik diye hayvanlılar. Allah dilemediği için girmedim. Daha canlı bir örnek. İbrahim aleyhisselam, Nemrut'un bulunduğu coğrafyaya girdiği zaman oranın kralı olan Nemrut, İbrahim'in yanında cazip Albenesi çok güzel bir kadın olduğu haberini alır. Zorba adam ne yapacak? Yabancıların hanımlarına el koyacak değil mi? İbrahim iş arıyor yanına, sen yanında bir kadın olduğu haberini aldım diyor. Kimdir o? Ne diyor İbrahim Aleyhisselam? Hanımın namusundan korktuğu için O benim kardeşimdir, kız kardeşimdir diyor. Sonra İbrahim İslam geliyor hanımı e, Sare'nin yanına Ve ona diyor ki kral böyle böyle söyledi. Ben senin Kız kardeşim olduğunu söyledim. Beni mahcup etme diyor. Bir hata yapmayalım diyor. Sare validemizi çağrı yanına. O sarayına gelmiş. Baş başa kalmışlar. Ona el uzattığı anda Sarevaldemiz Allah'a sığınıyor. O ceber Allah'a sığınıyor. Adamın eli kas katı kesiliyor. Duruyor. Hani çizgi filmlerde olur ya. Donuyor yani. Sahne donuyor. Kıbut Uzatmak istiyor uzatamıyor. Çekmek istiyor çekemiyor. Ondan olduğunu anlıyor. Sihir yaptı. Büyü yaptı zannediyor. Beni serbest bırak diyor. Dokunmayacağım sana diyor. Sarevalidemiz dua diyor. Onun elinin düzelmesi için düzeldi tekrar. Tekrar bir daha hücum ediyor. İsali Validemiz gene Allahu Teala'ya sığınıyor. Gene elini donduruyor. diyemiyor. Bu kadar açık, net. Dedi ki Allah meliktir. Bütün herkesin perşem onun elindedir. Bu örnek yaşanmış bir örnek. Sayyacısına geliyor. Dile Seyyid Teala İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığı zaman havada onu tutabilir miydi? Bu kadar basit Tutmadı ne yaptı? Ateşi yanmaz yaptı. O zaman bunu bilen bir insan Allah'tan başkasından korkmaz. Allah'tan başkasına güvenip sırt dayanmaz. Tevekkül etmez. Çünkü her işe Allah-u Her verileni Allah veriyor. Her nasip olanı Allah takdir ediyor. Elhamdülillah. Bu tevekkülü de kazandığımız zaman gam ve tasa, hüzün, keder acaba gelir mi? Kaygısı, korkusu berterafi olur gider. Çünkü biliriz ki biz Allah verdi mi verir. Vermedi mi hikmetinden dolayı vermemiştir. Maslahatından dolayı vermemiştir. Çünkü her kula her istediğini verseydi ne yapardı kullar yeryüzünde? Azarlardı. Saparlardı. İmtihanı kaybederlerdi. O yüzden Allahu Teala hikmeti gereği yüksek bilgisi gereği kulların her istediğini vermiyor da onlara yetecek veya onları özellikle sevdiği kullarına onları e, saptırmayacak kullar veriyor. Evet. Bunu bilen bunu kabullenen, hükümranlığı sindiren, Allahu Teala'nın hükümranlığını sindiren, özümseyen bir insan ne yapar? Allah'ın şeriatında da mutlak doğruluk ve maslahat var, hikmet var. Bu şeriatı olduğu gibi kabul eder. Efendim, başka hükümlere, başka e, kanuna, nizama müracaat etme ihtiyacı hissetmez. Evet, Allahu Teala'nın şeriatını sever yani. Bunu iyice kavrayan, özümseyen bir insan Allahu Teala'dan başkasına sığınma ihtiyacı hissetmez. Allah'tan başkasına sığınmaz. Elimize geçenden dolayı Allah'a şükrederiz. Elimize geçmeyenden dolayı da bu yazgıdır. Gönül huzuru duyarız. Memnun oluruz. Buna hoşnutluk duymayız. Ve son olarak da az önce söylediğim şeyi tekrar edelim. Mülk sahibi olduğumuz zaman, elimize bir yetki verildiği zaman, bir makama geldiğimiz zaman, zengin olduğumuz zaman, zenginlikten kastım hep böyle koç gibi, sabancı gibi, multi zenginlikten bahsetmiyorum verebilecek, verme imkanına sahip olan bir zenginliğe mahsut Öyle bir zenginliğe ulaştığımız zaman bu Allah'ın Melik ismini Melik veya Malik ismini iyi kavrayan bir insan bununla Allah Azze ve Celle'ye karşı tevazu sahip olur. Kullara karşı da tevazu sahip olur. Kibir hastalığına düşmez. allah Teala bizlere o sevdiği ve razı olduğu, hasletlere büründüğü de kullarına akılsın. Allah'ı Azze ve Celle'ye hakkıyla melik Melik veya Malik kabul edip, onun bahşettiği muklere onun rızasına uygun tasarrufta bunlara, ahiret kazanabilmeyi nasip etsin. <gülüyor>